İlhan Bey'i görüyoruz. Evet, bu fotoğraf ilk gittiğim Cumhuriyet gittiğim anda çektiğimiz fotoğraflardan biri. Burada İlhan Bey, çok yakın arkadaşı, burada çalışan uzun yıllardı Mehmet Çakır. Orada adımlarını yani, geçemeyeceğim. Burası sanıyorum ilk e, dokuma atölyesi. Dokum, evet, dokuma atölyesinde e, çektiğim fotoğrafı. Ve burada yani yüzlerce fotoğrafta var tabi, ama hani bizim proje kapsamında bunu buraya aldık. Yani e, merkezinde İlan Bey, oranın çalışanlardan birisi erken yaşta emekli olmuş, fabrikanın bu süreçte kapanması ile ilgili başka yere gitmek istememiş çünkü burada çalışan insanları dağıtmışlar, diğer Sümer Bankları dağıtmışlar. Çoğu insan gitmek istemeyip buradan erkenden emekliliğini istemiş. İlhan Öden Bey'le bunlardan biri ve şu anda gerçekten e, ciddi bir mücadele veriyoruz, Sümer tanıtılması için, şu anki halini en azından koruyabilmek için veya gelecek kuşaklara Burayı aktarabilmek için bir şekilde, yani en azından üretim bazında değil ama e, neden böyle oldu, bu projelerin neden e, son buldu, bunu anlatabilmek veya şey yapabilmek açısından ciddi bir mücadele veriyor kendisi Ben kendisini de buradan o yönde. E, yani ben fotoğrafla bu konuda bir şey yapıyorsam, o da işte bu şeyleri yaşatarak ve gelecek nesillere şey, gönderme yapmaya çalışıyor sağ olsun. Gördüğünüz gibi sol tarafta e, naylonlar var, bu taraf boş yani. Afrika'nın boş mu? E, bu burasının nasıl olduğu ise korunmuş bu makinalar. E, hani belki burası olması gereken belki de bir müze, bir sanayi müzesi. Benim kanaatim artık bundan sonra.